''Ey Musa, beni öyle zikret ki zikrederken ufuzların ürpersin. Zikir esnasında kalbin huşu ve huzur içinde olsun. Zikir esnasında dininden çıkanlar kalbinin denildiklerinden süzülüp gelsin. huzurumda durduğunda alçak gönüllü bir kulum duruşu gibi dur. Bana ürperen bir kalp ve doğru sözlü bir dil ile niyazda bulun.'' Yine rivayet edildiğine göre,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 Bu elbiseyi giyerek namaz kılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra elbiseyi çıkararak şöyle dedi. Bunu götürün Ebu Cehme verin. Biraz önce namazda beni meşgul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabı bağlarının yenilenmesini emir buyurmuştu Namazda gözü balcığı yenilenen ayakkabısına takıldı. Sonra yeni bağların çıkarılarak eskilerin takılmasını emir buyurdu. Altın haram kılınmazdan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin parmağında altın bir yüzük vardı. Minmerde hutbe okurken parmağındaki altın yüzüğü çıkarıp attı ve şu yüzük beni meşgul etti. Bir size bakıyorum, bir yüzüğe bakıyorum. Rivayet edildiğine göre sahabi i Ebu Talha radiyallahu anh kendisine ait bahçede namaz kıldı.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 Hurma ağaçlarının meyve ile yüklü olduğu mevsimidir. Hurma ağaçlarına baktı ve hurmaların çokluğu hoşuna gitti. Fakat kaç dekat kıldığını şaşırdı. Bu durumu Hz. Osman radiyallahu anh'a anlattı ve dedi ki ''Bu bahçem sadakadır. Onu Allah yolunda dilediğin gibi değerlendir.'' Hz. Osman radiyallahu anh bahçeyi beş bin sattı. Seleften biri şöyle der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 Allah-u Teala'nın nazarı o kişi üzerindedir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh öyle huşu içinde namaz kılardı ki namazda direk gibi durur hiç kımıldamazdı. Sahabe-i kiramdan bazıları öyle sakin bir şekilde namaz kılarlardı ki rüku esnasında kuşlar onları cansız sanıp üzerlerine konarlar. Ayrıca yüksek dünyevi makamlarda saygı duyulması gereken mevkideki kişilere saygı göstermek tabi bir durumdur. Acaba sultanların sultanı olan Allahu u Teala'nın huzurunda duran kişinin nasıl saygı göstermesi gerekir? Tevrat'ta şöyle yazılır. Ey Adem Ademoğum! Huzurumda durup ağlayarak namaz kılmaktan aciz olma. Çünkü ben sana kalbinden daha yakınım ve nurumla gaybı gören Allah'ım.